İçindeki şerefli konumuyla Allah'a karşı sonsuz kulluğu arasındaki dengeyi en güzel şekilde sağlamıştır. Ve laqad karramna Biz Adem oğluna ikram ettik, Kirin davrandık, ona çok cömert davrandık. En üst mertebede onu yarattık diyor. Ama aynı zamanda e, sen bir kulsun. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette efendim kendi kendine hiçbir şey yapamazsın. Allah yaratmadıkça sen ne, ne yaparsan yap, Allah izin vermek Allah'ın dilemediği hiçbir şey olmaz ve bir kursun yani senin üstünde evet sen senden aşağıda olanlardan üstünsün ama senin üstünde de mutlak bir güç var yani. Bu dengeye göre o ne ilahlaştırılabilir insan yani ne de hor görülebilir. Varlık alemi içinde Allah'ın bütün esmasını tecelli ettiği yegane varlıktır. Ama aynı zamanda Allah'ın kuludur. Çünkü her varlık esmanın bir yönünü yansıtır. İşte çiçekler bir yönlü, böcekler bir yönlü, zehirli, zehirler var mesela bir yönlü, ateş bir yönlü, su bir yönlü, hay mesela yansıtır. Ama bu isimlerin hepsini birden yansıtan insanın kendisidir. İnsandır yani. Sadece insandır. Kur'an-ı Kerim'de insan için ben onu iki elimle yarattım kalaktü bir değil. iki elimle. Ee, Allah'ın eli mi var? Yani o e, Cenab-ı Hakk'ın şekliyle ilgili bütün ifadeler Kur'an-ı Kerim'deki mecazidir. Çünkü bizim anlamamız için öyle konuşuyor. Çünkü arkadaşlar biz Allah'ı tasavvur edemeyiz. Çünkü insan zihni ancak bir benzerini ya da zıttını bildiği bir şeyi tasavvur edebilir. Hep örnek veririm. Mesela size ben hiç bilmediğiniz, duymadığınız bir kelime söylesem. Zihninizde hiçbir şey çağrışmaz. Bu ne demek dersiniz? Ben size desem ki Afrika'da bir ağaç. Hemen benim bile zihnimde şu anda bir ağaç canlandır. Hemen bir ağaç canlandır. Şimdi nasıl, şöyle mi, böyle mi, neye benziyor, çama mı benziyor, serviye mi benziyor, çınara mı benziyor, neye benziyor? Yani benzediği şeyi söyleriz. Veya zıttını söyleriz. Mesela sözlüklerde de kelimeler zıtlarıyla daha iyi öğrenilir. Ama Allah için ne benzer söz konusu ne de zıt. Yani ona denk olan ne benzer bir iyi güç var ne de ona zıt olan gene ona denk bir kötü güç var. Kıyaslayamayacağımız için onun şeklini bilemiyoruz. O yüzden de bize mecazi ifadelerle kendini anlatıyor. Diyorlar ki müfessirler bu iki el demek Allah'ın iki elle yaratması demek celal ve cemal sıfatlarının hepsinin birden insanda tecelli etmesi demektir. Her insan Kendine özgü bir esma bileşenine sahip, başlı başına bir alemdir. Yani hepimizde arkadaşlar bu esma çeşitli kombinasyonlarda tecelli etmiştir. Ee, biri öne çıkmıştır ama birkaçı da neredeyse yok gibi. Diyelim ki mesela son derece merhametli biri hiç kızamıyorsa hiç kimseye, hani karikatür var. Anne diyor ki geliyor bak beş kardeş diyor sonra da alttan diyor ki beş çok olmaz mı üç olsun diyor anne <gülüyor> işte anneler mesela aşırı şefkatlidir ee, o yüzden muhakkak babanın otoritesi gerekir arkadaşlar sağlıklı bir eğitim için. Dolayısıyla arkadaşlar her varlık ya yani şimdi rahmet örnek veriyorduk mesela sadece merhamet sadece şefkat varsa ondan iyi bir yönetici olur mu olmaz. Bir kısmı fıtrattan. Fıtrattan olan ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Psikolojide kendini gerçekleştirmek diye bir şey var ya, o işte fıtratını yaşa yani. Mesela acizane ben tabii nasıl konuşmuşum, kaç yaşında konuşmuşum onları bilmiyorum da. Yani ben mesela bakıyorum dediğim gibi bütün hayatıma o mübin ismini açıklayan, beyan eden ismini çok bariz yani. O kadar ki kitap okuyorum, neredeyse otobüse yanımdakine diyeceğim. Baksana ne güzel, işte şurada şöyle diyor falan diye. Yani bu mutlaka bir paylaşma hissi duyuyorum. Ama mesela başka bir şey çok eksikse, bu isim eksikse onu göreceksin kendinde eksik olanı, seni tedavi edecek metotlar bulacaksın. Bir de acizane kanaatim arkadaşlar, hayat zaten seni tedavi etmek için düzenlenmiş. Yani yaratıcının sana özel düzenlediği, sen kendini geliştir diye düzenlediği, senin eksiklerine göre ayarlanmış bir senaryodur ama sen isyan etmekten kendini geliştirmeye fırsat bulamıyorsun. Bunu görmek lazım yani. Bak şikayet ettiğimiz bir hayat tarzı aslında sende olmayan veya eksik olanları geliştirmek için sana sunulmuş bir fırsat bile olabilir. Yani fırsat gibi görebilsek mesela diyerek tutumlusun, biraz tutumlusun, paranın değerini biliyorsun falan. Ondan sonra Allah sana bir koca veriyor arkadaşlar. Gelen, giden, yiyen, içen, isteyene veriyor. Borç, harç, yardım, bilmem ne. Yani ne olacak? Sana Allah derler diyor ki ben sana işte bir eksik var biraz onu tamamlayacaksın burada diyor. Yani. Acizane kalan ben bütün hayata böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bakarsak o zaman e, mesela ne diyordu Rahman ismini anlatırken oraya dönmeyeceğiz tekrar. Allah bu kadar rahmansa şerler niye var? Çünkü o şerrin içinde aynen kömür madenindeki elmas gibi bir hayır var. Seni kazarak o hayra ulaşman gerekiyor. Orayı kazarak o içindeki hayra ulaşman gerekiyor yani. Ee, bu, bu şu demek değil. Biz Hristiyanlık'taki gibi bir yanağını duruna öbür yanağını hayır öyle değil. Ama böyle baktığınızda arkadaşlar size kötü gelen şeylerin yüzde seksini bir defa kötü olmuyor artık. Kötü olanlar gerçekten çok azalıyor hayatımızdan. Yani öyle bir noktaya geldi ki mesela sabır ismi. Kaç kişide var arkadaşlar? Sabır ne biliyor musunuz? Bir duygusunun gereğini yerine getirebilecekken, elinde böyle bir güç varken, onu uygun zamana erteleyen de. Mesela arkadaşlar, sabırlı olmayan, beş vakit namaz kılamaz. Sabırlı olmayan diyet yapamaz. Sabırlı olmayan bir ödevi vaktinde teslim edemez. Çünkü bazı hazları bırakması gerekiyor bir şeyi yapabilmesi için. Anlatabildim mi? Ve bu da kendisini kontrol etmesiyle mümkün yani. Dayanma, dayanmasıyla mümkün, iradesiyle mümkün. Ve pek çok şey yani seçilmiş olduğunda sabırdır. Katlanılmış olduğunda sizi hasta eder. Eğer katlanıyorsanız sizi hastaya Ama seçmişseniz akrabanla darılmayacaksın diyor ya. Ardınış'ın diyor ki cuma saatinde öyle bir gün vardır ki diyor o gün o şey, öyle bir saat vardır ki o ana duası rastlayan herkesin duası kabul edilir. Akrabasıyla olan hariç. Yani gece gündüz dua ediyor. Niye kabul edilmiyor? Yani seçeceksin. Bunlar hep bir örnek. Optimal Gelişme potansiyelini ismi azama yaratılış yapısı itibariyle devrununda taşır herkes. Yani potansiyel olarak senin bu Esma Yüsten sana tamamen tecelli etseydi maksimum işte nereye, ne kadar olabileceksen, ne kadar insan-ı kamil olabileceksen onun çekirdeği senin içinde var ekili. Onu işte sulaman, bir ışığa çıkarman falan gerekiyor. Hazreti Mevla'dan bu potansiyeli bir kayanın içinde gizli kalmış Yakut'a benzetir. Şimdi hiç konumuzla ilgisi yok da bu geçen sene galiba okuduğum bir roman Da Vinci ile Michelangelo'yu bir roman içerisinde anlatıyor. Yağ ve mermer diye bir roman arkadaşlar. Hiç yani İslami şeylerle bir alakası yok. Sadece ne yapmışlar, nasıl yaşamışlar onu alıp. Mesela şimdi arkadaşlar siz bir mermer kütüğünü gördüğünüzde oradan nasıl bir heykel çıkaracaksınız ve hiç yanlış yapmamanız gerekiyor yani bir yeri çatlattınız mı gitti artık o kütükten o heykel olmaz yani anlatabilir miyim şey insanın kamil olmakta böyle bir süreç bir kaya insan herkes baktığında orada bir kaya görüyor Michelangelo baktığında Davut heykeli görüyor biz orada mermer parçası görüyoruz bir kaya görüyoruz onun kendi içinize, işte bu demin dediğimle alakalı, kendinizle ilgili iyimser olursanız, insan kelimesi iki kökten türemiş olabilir, dilciler böyle söylüyor. Ünsiyet ve misyan. Arkadaşlar, ünsiyet, Enes ismi buradan geliyor, yakınlık demek. Dostluk, yakınlık demek. Misyan da unutkanlık demek. İnsan unutkandır, Kur'an-ı Kerim'de de zaten bu vurgulanıyor. Unutmak bir nimettir ama. Yalnız neyi unutmak ve felakette yaptığın sözleşmeyi unutmak. Ee, Allah ile bir sözleşme yaptın. Sen ben Müslümanım dediğinde bir sözleşme yapmış oluyorsun. Ee, bir sistemin içine girmiş oluyorsun. Ben şuna benzetiyorum. Yani ben TC vatandaşıyım ama şu kanuna uymam. Diyemem yani. Ben TC vatandaşıysam bütün kanunlara uymam gerekir. Uymazsam ne olur trafik kanununda mesela. İşte suçun büyüklüğüne göre ceza alırsın yani? işlediğin suçun büyüklüğüne göre. Hani bunu aklımız alıyor da Allah'ın sistemini niye bir sistem olarak görmüyoruz ve onun sonuçları <gülüyor> olacağını görmüyoruz değil mi? Mümsiletle ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Ha, i̇nsan için unutmak bir eğer Allah ile yaptığı sözleşmeyi insanlara karşı sorumluluklarını falan unutuyorsa kötü. Ama Hayatı unutmak, yani yaşanan şeylerin ilk günkü gibi kalmaması zihinde bu bir nimet arkadaşlar. Bir kaybınızı ilk günkü gibi hissettiğinizi düşünün hep, her seferinde. Hatta ben insanlar arası ilişkilerde bile, yani diyelim ki birisi size bir hata yapmışsa hemen o anda karar vermeyin onunla ilgili. Mesela Halim ismi öyle bir şey. Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımızda, hadislere olabildiğince baktığımızda, Gördüğüm bir şey var benim. Allah'ın sana nasıl davranmasını istiyorsan sen insanlara öyle davranacaksın. İşte bütün bu yaşadığımız senaryo karşımıza çıkan bu insanlar arkadaşlar istersek bizi hasta eder, istersek bizi olgunlaştırır, tekamülümüze vesile olur. Şu siyetle ilgili bir şey söyleyeyim. İnsan bütün esmanın tecellisi olarak yaratıldığı için bütün mahlukat insanın eline müsahhar duyuyor. Yani düşün insan vahşi hayvanları terbiye edebiliyor, nehirlerin yatağını değiştirebiliyor, madenleri kazıp yer altından tespit edip çıkarabiliyor, göklere çıkabiliyor, yani bütün doğa güçlerini kullanabiliyor, doğadaki bütün varlıkları yani kullanabiliyor. Şimdi mikro varlıklar üzerinde çalışıyorlar. İşte böcekler o en küçük yani mikroda, mikro varlıklar üzerinde çalışıyorlar. Büyük gezegenler işte makrokozmozla ilgili çalışıyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla bütün kainat insan için yaratılmış. Ve neden? Onlar çünkü insanda kendilerinden bir şey görüyorlar. Tecelli, bir tecelli görüyorlar. Bir ortak nokta görüyorlar. Hiç vahşi hayvanlarla karşılaştınız mı? Bilmiyorum. Bir vahşi hayvanın, mesela bu kedi olsun. Arkadaşım. Kedi vahşidir, onu söyleyeyim. Evcilleştirilmiştir ama vahşi doğasını kaybetmeyen evcilleştirilmiş bir hayvandır. Mesela köpekler kaybetmiş vahşi doğasını. Ama bir kediyi vahşi doğaya bıraksanız yaşamaya devam edebilirmiş. Bir vahşi hayvanla aranızda bir yakınlık kurabildiğinizde inanılmaz bir boyun hissediyorsunuz arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Bütünleşme duygusu hissediyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Bu şimdi bir geyikle göz göze baktınız mı mesela? Ne bileyim bir vahşi hayvanla böyle çok yakın. O size güveniyorsa kaçmıyorsa sizden. Mesela müthiş bir kainatla bütünleşmiş gibi böyle bir duygu hissediyorsunuz. İnanılmaz güzel bir şey. İnsan, mümkün varlıkların hakikatleri anlamındaki isim ve sıfatların tümünün kendisinde bir araya geldiği yegane varlık olduğu için her varlık kendisinden bir parçayı insanda bulur. İşte onu anlattık. Nisyan ise unutmaktır. İnsanın unutması bir şeyi bırakıp başka bir şeye geçebilmesini sağlar. Bu sayede insan sürekli tırnak içinde şeylerle ilgilenebilir. Yani sürekli bir ilgi alanı olabilir. Niye? Çünkü unutabiliyorsun. Unutmasaydın eğer bir yere takılıp kalacaktın bir acıya, bir kayba, bir üzüntüye. Bu da onun kuşatıcılığını sağlar. İslam kozmolojisine göre kozmoloji varlık bilimlemek, yaratılışın başlaması henüz tasarım halinde olan varlıklara ilahi isimlerin de Bunu anlattım değil mi size? Anlattım değil mi? Öyle hatırlıyorlar. Ha? Anlattım. Evet. Geçen sene mi bu sene de. Bu sene. Yani İbn Arabi'nin teorisidir bu arkadaşlar. İbn Arabi diyor ki bütün varlıklar Allah'ın ilminde taslaklar halinde önce imaret edilmiştir. Yani şöyle düşünün siz bir kaza ölmeden önce onu gözünüzün önüne getirirsiniz değil mi? Çünkü ona göre başlayacaksınız. Şimdi i̇şte düğmeler yandan olacaksa bir taraflar olacak bir taraf geniş olacak değil mi? Ona en baştan karar vermiş olman gerekir. Yani kurumuza yapacaksan ona göre yapacaksın. Ne bileyim? Yandan düğmeli, arkadan düğmeli yapacaksan ona göre yapacaksın. Sofrayı kurarken, işte kaç kişi olduğunu, e, e, sofrada işte zeytinyağlı var mı, salata var mı, ne var bunları bilmen gerekiyor önceden. O sofrayı ona göre kuracağız gibi. Allah teala arkadaşlar, ya biz bizimle Allah arasında sayısız farklardan biri de bu konuda. E, biz arkadaşlar sadece aklımızın kapsayabildiği ihtimalleri önceden hesaplayabiliriz. Yani bine girdiğimiz ihtimalleri. Dolayısıyla biz yolda hep sürekli plan değiştirmek zorunda kalırız. Ama Allah için böyle bir şey söz Ya şurayı düşünememişiz ya. Türk bu insanın üçüncü bir kodu mu olsaydı acaba falan demez yani. Asla. Sonuna kadar her şey keyifli hissettiniz mi hiç? Neydi o dizi? Ya Sheldon vardı. Big Bang teoride arkadaşlar o olağanüstü zeki çocuk o Sheldon işte bizi de Ondan sonra siz izlemeyin. Bak ben hep en sizin yerinize izliyorum bunları yani <gülüyor> size anlatmak için. Ondan sonra e, Sheldon orada üç katlı satranç oynuyordu. Hatırlayan var mı o bölümü? Üç katlı satranç. Nasıl biliyor musun? Satranç 2 boyutlu ya. Bunun 3 boyutlu olduğunu düşünün yani Ü, üç satranç tahtası üçü de aynı anda ilerliyor ve aynı oyun. <gülüyor> aynı o aklımız aynı değil mi? <gülüyor> Cenab-ı arkadaşlar, sayısız girdiği daha en baştan planlaması demek, yoktan yaratmak demek. Öyle bir sistem kuruyor ki arkadaşlar, bilmem hangi galakside bir patlama olsa, işte burada deprem oluyor, burada deprem olunca plan, gazlar açığa çıkıyor, gazlar açığa çıkınca buzullar şöyle oluyor. Her şey bir sineğin kanadıyla bir galaksi arasında da ilişki var. Öyle bir sistem kuruyor ve bu sistem hiç şaşmıyor. Hiç şaşmıyor, mükemmel bir sistem kuruyor. E, bu taslaklar yani her şeyi planladı, her şey ilminde, onun ilminde, tasarım halinde, taslak halinde duruyor. İşte diyor Muhittin bin Arabi, Esma-i Hüsna taşarak o taslakları doldurdu. Yaratma böyle oldu. Onun için her bir varlık bir Esma'nın tecellisidir diyor. Bu bir teorik. Arkadaşlar i̇bn Arabi bu sürece feyzi mukaddes diyor. Ama bizimle çok ilgili. Neden? İşte biz kendi kişiliğimizi tanı tanıma ve geliştirme noktasında acaba biz hangi esmanın tecellisi olarak dünyaya geldik? Eksik olanlar hangisi? Yani benim öne çıkarmam ve kendimi gerçekleştirmek için geliştirmem gereken yön hangisi? Eksik olduğu için... Beslemem gereken, üzerinde çalışmam gereken yönler hangisi? Bunları bilebilmem için bu teori bana zemin oluşturuyor. Anlatabilir mi? Sonsuz sayıda olan esma-i ilahi eşya ve insanın yapı taşlarıdır. Her şey bunlardan müteşekkildir.